İtibar, itibar, itibar haber. Racim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Lademin. Ve salat ve selam ve Ala Ali ve Sahbi Ya Allahu ya Muin, ya Hennan, ya Menan, ya kerim, ya gaffar, ya Rahim, ya Rahman. İkinci cilt, sayfa 136. elmetto sabio ve 87. 67. mektup Hilal Feth Khan Afgani Feth Khan Afgani efendiye yazılmıştır. Finne bir takım önemi haiz meseleler hakkında yazılmıştır. Elhamdülillah bütün hamdler, övgüler, medehler, senalar vesaire Allah Celle Celaluhu'ya olsun ve selamun gerek dünyada ve gerekse ahirette bütün tehlikelerden em emniyette alâ ibâdihillezîn estafâ. Allah-u Teala'nın tercih eylediği, kulum deyip de kendisine cezbelemiş olduğu insanların üzerine olsun. Amin. Ulaştı mektub şerifü el-munbi عن cemal muhabbet ve Dervişleri çok seviyorsunuz. Ee, Allah dostları olan insanlara samimiyet ve ihlas gösteriyorsunuz. Böyle temiz duyguları haber veren mektubunuz, değerli mektubunuz elimize geçti. Razakallahü subhanahu ve teala ve ala mahabbeti ha ula il fukara bu Cenab-ı Hakk'ın cici kullarına derviş kullarına göstermiş olduğunuz muhabbet üzerinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sizi istikamette rızıklandırsın. Yani bu hali sizden hiç kaybolmasın sürekli bu temiz duygularla dervişlere olan mahabbetiniz ve sevginiz daim olsun. İsten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 İster maddi nimet olsun, ister manevi nimet olsun hepsine rızık tabir ediliyor. Razakallahü subhanahu el istiğamete ala muhabbete ha ulai'l fukara. Bu insanlara göstermiş olduğunuz muhabbet ve sevgide sabit kadem olmak ile istikametten ayrılmamak ile Allahu Teala sizleri rızıkıyla öylesin. وَالنَّسِحَةُ اللَّةِ اَنْصَحُ بِهَا الْاَحِبَّةَ زَوْزْ <-سَّعَدَى> Mutlu ve bahtiyar olan Mevdan'ın dostlarına peki böyle derin muhabbet besleyen insanlara benim yapacağım nasihat, yegane nasihat ve اللَّةِ اَنْصَحُ بِهَا الْاَحِبَّةَ زَوزْ سَعَادَ Dostlara, bizi sevenlere, bu fakirin yapacağı nasihat Nedir ittiba-ı sünneti? Eseniyyeti alâ sahib-e ve tehiyye. Resûl-i aleyhi ve sellem'in sünnetine ittibadır buyuruyor. Başka mektuplarında da mükerveren İmam Rabbani aynı şeyi söyler. Ben dünyaya bir daha gelsem gene aynı şeyi söylerim. Çünkü hayat Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve tamamlanıyor. Ee, biz Müslümanların e, hayat anlayışında, e, hayatın ekseninde Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Vessellem vardır. Allahü Teala İslamiyeti ve Muhammed Mustafa'yı alternatifsiz yaratmıştır. Güneş'in alternatifi yoktur, yani güneş olmasa, güneşin bize sağlayacağı aydınlığı veya ısı, enerjiyi biz başka bir şeyden elde edemeyiz biz. Güneş'in alternatifi yoktur. Ayın alternatifi yoktur. Yani Cenab-ı Celle Celalı'ho diyelim elmayı yemezsin ama e, onun yerine armudu yersin idare eder. Fakat Nebi'nin bir takım nimetleri var. Bunların alternatifi yoktur. Ekmeğin alternatifi olmaz. Suyun alternatifi olmaz.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 Yani sünnet-i seniye dendiği zaman işte büyüğümüz peygamberimizdir. Onun işte izinden gideceğiz ve Fakat bunun mantığını çok iyi kavramak gerekiyor. Hayat Muhammed Mustafa Savva Selim'den ibarettir. Gerisi Fasafiso. Herkes bugün dünyada gönül vermiş olduğu bir liderin peşinden gidiyor. Herkes dünyada gönül verdiği Alaka ve ilgi duyduğu bir liderin ve rehberin kendisine göre kimisi artık o onun peşinden gidiyor, onun ilkelerini yaşama çalışıyor, onunla oturuyor, onunla kalkıyor vesaire. Bu noktada Müslüman asla boşluk sahibi olmamalı. Allahü Teala bir ayeti kerime de Genelde bütün Peygamberlerde özelde ise Muhammed Mustafa Sava sellemde sizin al sizin için alınacak örnek hayat var diyor mevlam, model var diyor ama bu herke de açık değil.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 Buraya kadar okuduk iman ettik ama arkadaki o kayıtlara pek dikkate ee, almadık gibi bir halimiz var. Kime peki Muhammed Mustafa Saadet Selim'in hayatı ve sünneti? kerecek, tesir edecek. Kim Muhammed Mustafa sahabasının mağazasından alışveriş yapmaya salih olacak. Limenkâne yarcullâhe. Allah'a umudu ve imanı tam. Vel yevmel âhire. Ahirete umudu ve imanı tam. Bidevedeker Allah'a kethira. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile haylice. Peki meşgul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 merhamet aramayın. Bu adam göz boyacılık yapıyor. Bu adam sahtekardır. Bu adam yapmış olduğu bütün o harika işler istidraçtır diyor. Keramet, meramet aramayın. Kıl kadar eğer safma olursa, e Bugün haramları bile helal kabul eden bir sürü şeyh var Türkiye'de veya diğer sahil İslam aleminde. Ne ne ne neyin kerameti Allah aşkına ya. Sahtekârların peşine düştük ondan sonra din, iman pazar görürüz vesaire. Bunun Allah'la peygamberle yakından uzaktan bir ilişkisi yoktur. Nam-ı Rabbani Kudüs'e sırrı buyuruyor ki, 224 bin peygamber geldi değil mi? 223 bin 999 tanesi diğer peygamber, sonuncusu Muhammed Mustafa. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da 223 bin 999 peygamberin güzelliği var artı, artısı da var diyor İmam-ı Rabbani Muhammed Mustafa peki çözüldü anlaşıldı tamam Mevde ve maad tamamdır yani eskiyle kucakladın geleceğiyle kucakladın diyor Kur'an da aynen öyledir diyor bu neye benziyor Diyelim 100 rakamı 100 rakamın içerisinde 99 vardır ayrıca bir de 1 vardır öyleyse Müslüman'ın yani öndermiş redbermiş diye bir sorunu yoktur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 وَالنَّسِيَعْتُ الَّتِي اَنْسَهُ بِهَا الْاَحِبَّةَ زَوز سَعَادَ mutlu ve bahtiyar olan insanlara bizi sevenler peki benim yapacağım nasihat nedir? i̇ttiba Sünneti sünnet-i seniyeti Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba-ı ala sahibi salatu ve selam ve tahiyye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 yani sabahtan akşama kadar diyor gezerdim diyor hayvanların diyor, kürek kemikleri kaburga kemiklerini toplardım sabaha kadar o kemikleri temizlerdim üzerlerine hadis-i şerif yazacak hale getirdim çuvalı doldurur öyle efendim giderdim efendimizin hadislerini dinler yazardım diyor burada hadis-i şerif o, okunuyor ben uyuyorum değil mi? bu da insaf değil mi? bu da müslümanlık değil mi? Neticede neticede İmam Bukhara gidiyor zata bakıyor ki bu adam ayakta çiş Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine itibası olmayan alimin ilminden istifade etmek caiz değildir. Terkete gitti. Öbür taraftan başka bir zat tavsiye edildi başka bir gün ona e, falanca zat şöyle alim böyle alim diye vesaire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 Niye Allah'ın yaratmış olduğun mahluku aldatıyor diyor. Hayvan bile olsa. Ee şimdi hoca, alim vesaire, kandırıyoruz, ediyoruz vesaire falan. Söz verili tutmuyorlar ser bunlar da hoca, değil mi? Ondan sonra kalkıyor Allah'ın masum kullar hakkında ileri geri konuşuyor. Hoca değil mi? Hocalar bitti, bitti. Ben bu davanın sahtekarı bile değilim. Sahtekar kim denir ya?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 e kaldı ki ne yetmişi ya? Yüzde bir, yüzde iki bilen bugün yüzde yüz biliyormuş gibi konuşuyor. Bu adam şimdi sahteker mı daha mı aşağı gitti peki? Allahü Teala eksik kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Yani İslam tarihine baktığımız zaman yok arkadaş, yok. İslami öyle herkesin harcı değil. Bak burada Fatih Medreselerinde Hüseyin Efendi vardı bir zamanlar. 1960'larda 65 de vefat etti. Allah günü rahmet eylesin. Benimde iki tane Baradelli, Tabancayla usulü fıkı okutuyordu Fatih Camisinde. İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman. Onlar öyleydi. Onlar öyleydi. Fatih Camisini gövdesine bakın böyle dedikler yukarı var böyle. E, ee, kim biliyor peki açılan yaylı ateşi neticesinde o delikler oluştu peki Fatih Cami'nin gövdesinde. Cami makinalı tüfekle taranıyor ondan sonra Hüsrev efendi caminin içerisinde usulü fıkı okutuyordu. Allah uzun emirler versin Yeşar Tuna Hoca, öyle anlatıyordu. Mahmut Bayram Hoca vardı, vardı. Ali himmet bir adamdı. Ona da Allah gönül gön gön rahmet eylesin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 zarf sar, sarıktır, sakaldır, cübbedir, şal vardır, çarşıftır vesaire. Hani görüntü, eyvallah, tamam. Ama zarftan öteye mazruftur mühim olan. Mektuptan gayet zarf değildir. Ya mektubun içerisine yazılan kağıt var ya o yazılar, o yazılardır mühim olan. Eee, ama ortalık var ya çok şana, çok şana atizi, itizine karıştı eskilerin tabiriyle. Sapla saman birbirine karıştı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Angarya mı oldu? Birisi birisine peyce e, sakat mal satıyor, malı alan diyor ki gel diyor gidelim diyor, bir hocaya tanışalım. Hoca ne anlar bu işten diyor. Bu insanın dini ve imanı bitmiştir, dervişi de bitmiştir, cenazesi de kılınmaz, buna kız da verilmez, kız da alınmaz. Öldüğü zaman Müslüman kabristanlığına dahi denilmez bu insan. Bu gitsin, kendisine başka bir Allah bulsun, başka bir peygamberi bulsun, Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi. Varsa ne yapacak peki? Din ne oldu peki? Kur'an'ın ifadesi de, din kanundur, din kanundur, din kanundur. Ya yaparsın veyahut da sonucuna katlanırsın. Resul-i niye konuşuyor peki? Öyle zaman gelecek ki peki Müslüman adam cenazesi camiden kalkacak fakat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 Mehmet Akif Ersevi derdi ki, ben iki yüzlü insanları çok seviyorum derdi. Ya iki insan sevilir mi derlerdi Üstad? Derdi ki, günümüzde insanlar artık iki değil, yirmi yüzlü olur diyor. E tabi 200'lü yüzlü insan hiç sevilmez ama iki onun yanında hiç olmazsa sevilir. E ne de olsa iki yüzlü vesaire. Allah böyle çifte standart, çifte şahsiyet olmaktan muhafaza eylese. Amen. Rasulüküm Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Sünnetine itibada ısrar ediyorum diyor İmam Rabbani. Bir de peki bu işten bu anil el gayr el mardiyetin din tarafından tasib edilmeyen Allah ve Resulü tarafından tasib edilmeyen onaylanmayan kabul edilmeyen bitatlardan dine taban tabana zıt olan peki, çirkinliklerden kaçınmak bu noktada ısrar keşim diyor ve selekhem sev selam bölg menahya sunneten min es sunnen eltiyin sarat matrıkat elamel biha felu es savab bi mi'at elşahidin başka aynı manada rivayetler de vardır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 Dosttan düşmandan neyse göreceğin e, itne ve katmalar öyle acı olacak ki yani sen diyelim işte e, askerde savaşan bir asker olsan 100 e, kere peki vurursan şehit olsan ki e, o, onun 100 e, kere şehit olmaklığın acısından daha büyük bir acıya maruz kalacak o insan.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 Herkes gelecek bir tarafa çekecek vesaire. Herkes kafasına göre trafik uygulasa, herkes kafasına göre araba kullansa, eee kazaların yani bin bir para, kazan ardı kesilmez. Bir tenekenin bile bir kanunu var değil mi? Bir, dinin bir kanunu yok, yok mu peki? Müslüman olmak kolaydır dostum. Müslüman olmak kolaydır dostum. Müslüman olmak kolaydır. Müslüman kalmak zor.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 Resulü nasıl işte suva yapanlar e, suvayı yapıyor sonra eline masları alıyor bir tahta parçası alıyor o ta tahtayla peki sıvayı kontrol ediyor. Yani eğri büyülük var mı? Şişme var mı? Veya çukur var mı? Bakıyor ki neresi peki açık veriyorsa oraya biraz daha harç koyuyor.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 Arabayı bile kendi kafana göre sellem avu sellem kullanamıyorsun. Önce işte sağına soluna bakıyorsun, kontrol ediyorsun. Sonra kontağına basıyorsun, sonra bilmem işte nereye basıyorsan işte oraya ayağını değdireceksin. Elin vitesi koluna gidecek vesaire. Din kanundur. sünneten سُنْنَةً مِنَ السُّنُنِنْ لَت۪ي سَارَتْ مَتْرُوكَتَ الْعَامَل۪ي بِهَا فَلَهُ السَّوَابٌ Sünnetlerin terke maruz kaldığı zamanda bana bir benim bir sünnetimi yaşatmaya çalışan, iyiye çalışan insana yüz şehit sevabı vardır. Kabiliyetim varsa, hevesin, aşkım var ise, harcanacak sermayem var ise, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onu fetah Bir canım var dostum. Yani insanın bir atımlık barıtı gibi bir sermayesi olsa onu mutlaka iyi gelir getiren yere yatırır değil mi?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 Neyse, farklı cinsleri çiftleştiriyorlar, o bitleri de adam el elde ediyor, bitleri e, yatağa seriyor, hadi kendisi yatıyor, tabii bitler başlıyor ha, harekata, adamı oradan buradan ısırmaya verser, adam başlıyor kaşınmaya. Ondan sonra diyor ki, işte şimdi ben Louis gibi oldum. Bu millet, bu millet yani Allahu Teala özünü e, çürütmekten bizleri muhafaza eylesin, bu millet belki bugünlerde hele hele şu son zamanlarda on Louis gibi olmaya başladı. Muhammed Mustafa'ya ne oldu? Burada ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceğim, kelime-i şadet söyleyeceğim, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi e, peki bülaf yapacağım. Artık bu ne manaya geliyorsa senin de aklın var, fikrin var. Bir mâna ver. Hacca gidiyoruz, Umre'ye gidiyoruz. Lebeik Allah'ım el-lebbeyk diyoruz peki. resul diyor ki bazı işte ihramlı olan insanlar Lebbeyk Allah'ım Lebeik der. ne demek onun manası? Rabbim emret, ben senin fedainim. Ya Resulallah emret, ben senin fedainim. Yani ortaya yürek koyuyoruz güya. Ama Allah-u Teala onlar la Lebeik ve la sadik. İstemiyorum senin lebbeykini. Defol git. Herkesin Allah'a kendine göre oldu. İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle. Kim nerede bulunuyorsa ona göre bir Allah tasarlıyor. Ama o Allah İbn-i dediği gibi sizin inandığınız Allah'a diyor ayaklarımın altında böyle diyor lan. <gülüyor> ne demektir bu? Kimisi parayı sevdiği kadar Allah'ı sevmiyor. Eee? Afiyet eşini sevdiği kadar Muhammed Mustafa'yı sevmiyor. E, ee, Ondan sonra villaydı bilmen neydi mülkdü şuydu buydu vesaire falan senin Allah'ın bu mu peki? dinuhum dinar olma sürekten buyurduğu gibi öyle insanlar gelecek bunların ilahları peki dinleri, dinarları, paraları para ilah oldu Mama Rabbani başında La ilahe illallah Muhammedur Resul'un tefsir ile alakalı 3 sayfaya yakın bir var okuyun bakın bakalım okuyalım ondan sonra herkes kendi kırapını belirlesin herkes kaç ayar altın altın mıyız teneke miyiz ondan sonra kendimize bir not verelim allah Teala kaliteyi bulmaya bizleri muvaffak eylesin. Femen <gülüyor> bir sünneti iyi edene yüz şey seva veriliyorsa hemen ahya Peki far Min Karaidi Ya ya hiç kale alınmayan hayatın bir tarafına itilmiş Allahü Teala'nın farzlarından bir farzı iyi eden bir insan Evacibe vacibatı <gülüyor> veyahutta terk edilmiş vacillerden bir tanesini yerine getiren bir insan düşünün yani Allah katında ne değerli insandır. Bir sünneti bile iyi ediyorsun. Resul Ekm sahva eskiden her evde bir şifai şerif vardı, Ecdadın evinde bir şifai şerif vardı. Eskiden hel, her evde hil'i hakani bulunurdu. Resul Ekm sahva selim'in eşkialini, anlatan kitaplar var idi. Hayat sürekli Muhammed Mustafa sahva selim'e endeksli idi. Devamlı o, o okunuyordu ve kişi ona benzeme çalışıyordu. Peki bir sünnet-i İhya, eğer yüz hizabı kazanıyorsa İhya sünnetten çok daha kuvvetli farizalar, farz olan birtakım e, işler var. Bunları İhya nereden gider? Veya vacibi belki e, İhya nereden gider? İstanbul'un eski ismi Güller Şehridir.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 Adlar da isimleri değiştirildi. İşte, İstanbul sonra ne oldu? Oldu İstanbul. İstanbul'un mağarası ne? Ne bileyim ben ne? Peki şimdi ben diyorum İsyan Bol. İstanbul. Diğer bir ismi efendim de, güller şehridir. Gül Osmanlı divan edebiyatında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil eder, sembolize eder. Lale ise Allah Celle Celaluhu. Lale kelimesi yazıldığı zaman ki lam elif lam elif eddin hesabını topluyorsunuz 99 çıkıyor. Cenab-ı Celle'nin 99 ismini temsil eden mübarek bir bitki ki lale devrinde bir laleye iki bin altın veriliyordu. Şimdi bazıları bunu yadırgarlar. Neymiş efendim bir bitkiye 2006 bin altın verilir mi? Onun bir manası vardı. Eğer adam lale yarışmasında birinci gelirse ona iki bin altın veriyorlardı. Niye? Ulan sen ne muhtarım adamsın be! Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne büyük bir aşkın var ki Mevla'yı temsil eden bir laleye bu kadar dikkat ve özen gösterdin. Eee Allahu Teala temsil eden bu laleyi bu kadar mümtap yetişir al sana iki bin altın. Yani bir bitkiye 2006 verilmesi mantıklı değil ama orada bir mana var. Gül ise, Gül ise Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Salihamın temsil ederdi. Ee, gülün kokusu Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve kaynaklanmıştı ilk olarak. Yani yaratılışta. Ee, nereye baksan, bahçesinde gül olmayan ev yoktu. Bunun anlamı nedir peki? Yani burada bir naturalist bir anlayış yok, tabiat anlayışı bilmem ne çevrecilik falan filan geç bunları.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 şeriflerde milletin namazda secdeye gittiği yerlere böyle sıra sıra sıra, sıra böyle Çünkü bizim halıdaki kırmızı kat gibi güller serpilirdi. Adam namaz kılıyor ama namaz kılıyor ama aklı fikri Muhammed Mustafa'da. Ya yani namazda hem dikkati topluyor hem de peki Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte rukiye ve secdeye gidiyormuş gibi hal alıyordu. O namaza yürek dayanır mı ya? Ondan sonra ayılan bayılan eee kendinden geçen gözyaşları ceyhun olmuş, sel olmuş vesaire falan filan güller ıslanıyor da gözyaşıyla birlikte niye? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme secde ediyor Ümmet-i Muhammed Ah hoca sen müşrik oldun Muhammed Mustafa secde edilir mi? estağfurullah de, sen müşrik oldun Ahmed ibn-i Rahimullah e, sahabe-i kiramdan Hüseyin'e ile alakalı 2-3 hadis-i şerif var müsnat'te Resulekem sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. İmamu e, sahabe Huzeyme radıyallahu anh diyor ki Ya Resulullah bu gece ben seni rüyamda gördüm diyor. Nasıl gördün diyor? Uzanmıştın yere. Ben senin göğsüne secde ediyordum diyor. Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem derhal yere yattı. Derhal yere yattı. Ve dedi ki sadık rüyaya nasıl gördüysen aynı uygula dedi. E, ben Resulekem sallallahu aleyhi ve sellemin göğsüne efendim secde ettimden diyor. Müşrik mi oldu bu? Vahhabi kafalı herif. Radikal oldun ama yani gerçekten ciddi bir radikal Müslüman olamadık. Geçen haftaki mektupta ne söylüyordu Rabbani? Mescudun başka, mescudun ile başka diyor. Bak mihrap var burada. Burada kıbleye doğru namaz kılıyoruz. Biz şimdi peki pres mi olduk Kabe'ye doğru namaz kılmakla? Yoksa Kabe'de bir mana var.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 Peki, Sünneti seniye bir Sünneti ihya edene yüz şiddet sevabı ya bir farzı ihya eden ya bir vacibi yerine getiren oho giderde gider bir örnek vereyim diyor. Tadil erken fi salatin namazlarda tadil erken meselesi işte rukyunun ve secdenin hakkını vermek bunlar eldezi o vajib bu inde mezbindeki alimlerin çoğuna göre tadil erken vaciptir كُلُّ سَلَاطِ الْعُدِّيَتْ مَعَلْ كَرَادِ تَحْرَمِيَ لِيَجِبُوا اِعَادَ diyor İbrahim Halebi, Halebi'in sahirinde. Bir namaz ki, bir namaz ki eğer tahrimen mekruhla beraber kılınıyorsa o namazın iadesi vaciptir diyor. O zaman kılınan namazlar ne oluyor? Ne rükûmuz tam, ne secdemiz tam, yarım yarım, çeyrek çeyrek hareketlerle kılınan namazın faturası nasıl ödenecek? ve farzı da inde İmam-ı Yusuf. Teke Hanefi mezhebindeki alemlerin çoğu, çoğu tadil erkene vacip diyor. Nebevi ise farz diyor. Yani ve İmam-ı Şafii, İmam-ı Şafii de gene aynen farzdır diyor. Yani diyelim ki işte eksiksiz namaz kıldın. Neyin namazı bu peki bu? Rükûy yok, secde yok. Ne oluyor namaz? Tadil erkansız da kılınan namaz aynı ee, paralelde oluyor. Ve sünnetin inde bazı ulama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 yekunu azyede min sevab şehidin işte Allah yolunda mücadele ederken e, vefat eden öldürülen yüz tane şehidin sevabını katlar diyorlar. Bir tadili erkanı riayet, bir tadili etkana riayet yüz şehidin sevabını katlıyorsa katlıyorsa bu işin peki mükafatı sevabı nereden gidiyor? Sen takdir et.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 Yani bu ne demek oluyor? Eğer yani e, diyelim bir, bir lastiğin mesela, arabanın kamyonun ön sağ lastiği sibobu fırladı değil mi? Sibob mesela gitti, e, işte bozuldu, hava gitti, hava gitti, lastik gitti, lastik gitti, peki araba dingil üzerine düştü vesaire, ondan sonra peki araba taklaya gitti. O zaman ne oldu şimdi? 28 tekerlekli bir tür tek bir lastikle gidiyor. Sibopla gidiyor. Ya bu sibop işler nedir ya olsa da olur, olmasa da olur diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun? Eee 500 milyarlık bir tır tek bir lastik sibopla gidiyor icabında. O olmasa gitmiyor. Bir lastik kaç para kardeşim? 1 milyon 5 milyon var veya yok neyse yani. Ama arabanın ona ihtiyacı var mı? Var.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 Bir keresinde Efendi Hazretleri bana dedi ki ya bir Mersinli bir kız var dedi. Kurusta okuyor dedi. Anası, babası, benası neyse artık yani. Kızı efendim yani düşman yönetmişler. Abisi geldi buraya bıçak attı kardeşine burnunu kız Kızcağızın vesaire. Ondan sonra neyse o her şeye rağmen kız tam bir yani intihar gibi okuyacağım dedi. İnanıp da de okudu. Sonra efendim döndü gitti şey Mersin'e. Ee, orada baskı baskı baskı falan. Bana dedi ki, ya dedi, şu e, Lokman Suresi'nde ve -i bu ileyye e, o ayetin tefsirine baksana." dedi. E, ulema ne söylüyor dedi. Baktık neyse e, sağa sol bütün tefsirlere. İmam Kuşeyri'ye diyor ki tefsirinde bir tefsiri vardır onun Kuşeyri'nin letayifü'l-işarat diye. Yani muska gibi boynuna as bir çıkarma. O kadar. Ağırlınca altın verilsin, satın alınsın değer. Yani bu kitapları var ya almak için illa da Arapça bilmek şart değil. Al evine koy. Ne, neyle şereflendiğini veya neyle mümtaz olduğunu insanlar bir görsün. Evet. Ee, orada Feqran şey diyor ki bir anne babanın bir anne babanın değil farz değil vacip değil sünnet değil miskap konusunda çocuğunu evladını engellemesi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 Gidiyor, şşş, hemşerim kalk diyor. <gülüyor> ne var diyor, komutan çağırıyor. Ne, komutan mı? Gidiyor, neyse, geliyor, rap rap rap, bir esas duruş, bir selam. Komutan diyor diyorken, ulan diyor, affedersiz ağır kelime kullanıyor, ben söylemeyeyim. Ben buradan geçerken sen ne, nasıl uyuyorsun diyor peki. Niye bana selam vermedin diyor. Esas duruşa bulmadım diyor vesaire. Komutanım görmedim ki diyor. Görmedin mi dedi, görseydin ya bam yüzüne bir tane. Dünyada insanlar bile görevde ondan sonra bu olduğu zaman ahvili etmiyorlar. E ben İslami'ni peynire çevirdim. Gelen saplıyor, giden saplıyor, gelen saplıyor, giden saplıyor. Ya sen ne arıyorsun ya? Bela mı arıyorsun ya? Sen kimsin ya? halika isyan da, mahluk-ı itaat yoktur diyor resul sallallahu aleyhi ve sellem. için tatlı dille, üstünniyette eksiklerimizi gördüğümüz zaman birbirimize tavsiye edelim. Sen bana yardım etmesen, ben sana yardım etmesen, Rusum bize yardım edecek? Amerika mı yardım edecek peki? Ve alâ hadel kıyas işte bu ölçüye göre gider diyor. Sâirul ahkâmi min minel hilli vel hormeti vel kerâeti bak Dinde bir sürü helallar var, dinde bir sürü efendim yani işte e, haramlar var, e, yani din yasaklanmış olduğu haramlar var, mekruh şeyler var vesaire vesaire. Ondan sonra bütün işler böyle gidiyor diyor yani. Bir helala riayet, bir haramdan içtinat vesaire falan filan. Bazı şeyleri buradan affedersiz söyleyemiyoruz.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 Paradır. Ben de bileyim senin ne olduğunu. Ben senin yarına konuşsam peki. Ya sen bir arabanın altına kalsam, bir araba sana çarpsa. Ben seni peki kucaklasam. Acile kaldırırım. Hastaneye götürüyorum. Sen bana der misin ya? Lütfen bırak beni. Bana karışma vesaire. Bilmem ne. İş dünyaya geldiği zaman hocam yetiş peki. Ahirete geldiği zaman yok. Dur bir dakika vesaire. Allah bu kamburları düzeltmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Sultan Fatih Hocası, Sultan Murat Hudavendikar, Hacı Bayram Veli'ye diyor ki, Efendi Hazretleri diyor, sen benim şeyhimsin diyor, Bayramiye Tarikatı'nın sahibiydi Hacı Bayram Veli. Dedi ki, efendim dedi bana müritlerinin sayısını ver dedi, İsimlerini verdi. ben bunları dedi, devletin haklarından e, istifade ettireceğim dedi. Bunlara özel imtiyaz tanıyacağım. Bunlara vergi muhabbeti getireceğim. Tasavvuf ve talikata çalışan, evlenen dostlarını, e, kıymetini bilen insana ben yani e, devletin imkanlarından hak tanıyacağım dedi. Neticede e, Hacı Bayram Veli'nin binlerce mühidi vardı. Düşündü düşündü tabi bakıyor ki ihvan hepsi aynı değil. Dedi ben bunları bir testten geçireyim. Düşündüğün gibi çıkanın ismini veririm. Dolayısıyla bu işte hallolur dedi. Şöyle bir höyün üzerine yüksek bir tepenin üzerine bir çadır kurdu. İçeriye üç tane koyun koydu. Bütün mülüklerini o tepenin yanına yığdı. Dedi ki bakın dedi. Bana dedi kurban lazım dedi. Kim kendini kurban edecek dedi. Bir adam dedi efendim ben dedi gel evladım dedi. Onu çadırın içerisine alıyor bir kuzuyu kesiyor. Dışarıya kan akıtıyor. Millet bakıyor ki ana hakikaten kesiyor. Cemaatın yarısı kaçmış gitmiş. Ondan sonra çıkıyor diyor ki işte evlatlarım diyor bana bir, bir kurban daha lazım diyor. Bu sefer o birinci adaman hanım diyor ki nasılsın, beni kurban edebilirsin gel kızım diyor. Onu içi içeri alıyor. İkinci kuzuyu kesiyor. Kan dışarı daha fena akıyor. Bu sefer kalanların da yarısı tüy kaçtı gitti, kaldı bir avuç orada, dedi ki ya işte evlatlarım bana bir kurban daha lazım dedi, Şimdi bir gariban bir adam, bir fakir fukara adam diyor ki efemestir ben diyor, gel evladım diyor, onu da içeri alıyor, onu da kesiyor belki, şey, kuzuyu kesiyor, kan daha afana dışarı akıyor, akıyor, kalanlar da tüyüyor. Bir tane mürit kalmıyor dışarıda. Ondan sonra diyor ki şeye, acı Bayram Veli'ye haber gönderiyor. Efendi Hazretleri diyor, iki tam bir yarım müridim var diyor. Şimdi, yani biz işin ibret tarafındayız. Böyle bir şeyden çekaptan geçsek veya böyle bir imtihandan geçsek kaç kişi kalır? 1960'ta İsmail-i 27 Mayıs İnkılabı'nda. O kadar bir İhvanist tabi İçine haberimiz yoktu. En şahsen biz 10 yaşlarında vardım yoktum. Ama eskiden anlattığına göre burada 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. Efendi e, baba Ali Haydar Efendi Kudüs'ü oğlum Mahmut senin ihvanın benden çok olacak demiş. Doğrudur eyvallah. Ama bir de madalyanın öbür yüzüne bakalım. Bizi toplasalar acaba efendi babanın yanındaki müritlerin kaçta kaç oluruz biz. Harman büyük amma. Tane yok tane. Allah-u Teala kaybettiğimiz değerleri tekrar elde etmeye bizlere muvaffak eylesin Ay. Bak Rumeli kavvanda sarı saltukan yatıyor. Ahmed müridi biri 800 kişiyle çıktı Orta Asya'dan, Rus illerini fethetti, Avrupayı fethetti, Roma'ya indi, döndü burayla, burada Bizanslara savaşa girdi, orada şehit oldu. 800 kişiyle, 800 kişiyle. <Gülüyor> sendeki kan aynen o kan hiç ne işemiş yok Allah'ın izniyle sen aynısını yaparsın yaparsın yaparsın ümitsiz olma dünyaya bin kere gelsen Allah dese ki temsil yani bana hoca seni ben dünyaya göndereceğim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 Dün hicretlerimize, dederimize himmet eden resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine bugün aynen var. Fahrettin Paşa rahmetli Medine müdavası, müdafasında esir alındıktan sonra, hatta buradaki herifler onu İngilizce teslim ettikten sonra kılıcını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabirine bıraktı. Resulü eklem sallallahu aleyhi ve selleme, efendim bıraktı. Adam düşündü ki benden sonra torunlarım gelecek, bu kılıcı alacaklar şeriatın sancağına layık olduğu yere dikeceklerdir. Küfürün hakkından gelecektir diye. 1900 işte, meşler 1900 civarları. Ama o gün bugün, 120 yıl geçti Resulü eklem sallallahu aleyhi ve sellem hala bu kılıcı temsil edecek, bu kılıcı kuşanacak bir tane babayı bulamadı. Ben erkekiyim değil mi? Hayır efendim ben erkek değilim. Ben kadın oldum bu noktada. Kaç tane erkek var içimizde? Erkek izleyin mi? Aslan erkekler. Buradan deli olun atlayın sokağa vurun kırın anlamayın. Keşke da, öyle öyle bir adam olsa içimizde. Efendim Nişantaşı'nda konuşuyor da bir zamanlar. Ee, bir anteparantez dedi ki yahu dedi yani benim bu konuşmalarına çıkın yok işte kahveleri dağıtın bilmem ne işte e, meyhanede şöyle yapın böyle yapın anlamayın dedi. Farkıza şunu söyledi ya ben de ama ediyorum ya sanki yani ortalıkta böyle adam var da ben buna çekiniyormuşum gibi vesaire falan keşke öyle adam olsa Diyor, nerede yine altını çizerek söylüyorum bugünün en büyük silahı ilimdir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 resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden bir tanesi de Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın müşriklere karşı kafirlere karşı hücum yapacak gücü var ise hücum harbi yapardı. Hayır o, savunma peki gücü e, var ise ancak savunmaya gücü yetiyorsa resul sallallahu aleyhi ve sellem savunma yapardı. Ee şimdi dünyanın gündeminde bütün memleketlerde haydi bakalım hücum harbi, hücum harbi, hücum harbi Ha, eğer ehli fetva olan alimler böyle bir şey diyorsa ya tamam ben e, müdahale edemem ama burada çok iyi düşünmek lazım. İnsanların kanı su değil. Bir takım hareketler neticesinde milleti efendim cuşu vuruşa getir, dolmuşa getir. Bütün milleti efendim tankların altında, paletlerin altında eğer ondan buna da bu cihat. Neyin cihadı? Bak işte ne oluyor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 Burada kalsın. Evet. Cenab-ı Celle Celaluhu eksiklerimizi görmeye, gereğini telafi etmeye bizlere muvaffak eylesin. Evet. Rabbim makbulinden eylesin, merdudinden evet. evet. eylemesin. İtibar, itibar, itibar haber.